Merhaba arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz beni? Herkese iyi akşamlar diliyorum. İnşallah her şey yolundadır. Saliye, evet. Aynı zamanda bilgisayarımın diğer... Parçalarını açmaya çalışıyorum, diğer programları. Nasılsınız arkadaşlar? Yeni bir dönem başladı. Teşekkür ederim. Yeni dönemin böyle bir heyecanı var hepimizin üstünde. Gene aynı, hmm. geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz sene de böyle bir takım şeyler vardı, sıkıntılardan bahsediyordu arkadaşlar ama e, ne tip problemlerle karşılaşıyorsunuz? Bu dönem başladı. Yani pardon, bu hafta başladı derslerimiz. Hmm size verilen ders programıyla açıklanan ders yani sistemdeki ders programıyla açıklanan ders programı farklı diyorsunuz. Yanlış mı anlıyorum? Hmm. Bu geçtiğimiz sene de bazı arkadaşlar gruplarla ilgili problemlerden bahsetti. Sistemin Ben görüştüğüm zaman bana 50 arkadaş veya belirli bir kapasitesinin olduğundan bahsedilmişti her oturumun. Ona göre düzenleniyor ama hani ABC gruplu yani diğer gruplar farklı onlar sadece bir defaya mahsus olarak belirleniyor denilmişti. Hmm. Peki bunu görüştünüz mü? Kusura bakmayın bir taraftan ben bir şeyler yudumlamak zorundayım çünkü e, geçtiğimiz hafta zor bir haftaydı. Boğaz, e, Boğazım biraz kötüydü. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyorum. Teşekkür ederim. E, yalnız bu teknik bir problem. Acaba diyorum bu teknik problemi e, şeylerle ne denir? E, paylaştınız mı? Sorumlu arkadaşlarla onlara bahsettiniz mi? Ha. Cevap verilmedi. Tekrar bir e, soru gönderin. Ben de bakayım. hani e, Dile getirmeye çalışayım. Fakülte yalnız tabii bu teknik mevzularla ilgilenmiyor. Oradaki teknik masada çalışan arkadaşlarımız aslında Yoğun bir mesai içerisindeler ve gelen tüm sorunlarla ilgilenmeye çalışıyorlar. İnşallah, inşallah. Zannetmiyorum bir problem olacağını. Ama hani e, yakında çözüleceğini ümit ediyorum. Ama siz tekrar bir yazın. Telefonla ulaşmaya çalışın olmazsa. Çünkü dediğim gibi hani teknik masa bizim çok fazla ilişkili olmadığımız bir e, böl, bölge. Bir alan. Ne yazık ki bu konuda biz çok fazla fayda sağlayamıyoruz size. Dile getiriyoruz yeri geldiği zaman ama bu sistemle ilgili sıkıntılardan Sıkıntılar ne yazık ki böyle bir sorun yumağı ortaya çıkartıyor. Hmm. Evet. Şimdi arkadaşlar e, yavaş yavaş de başlama artık ders diyoruz. Çünkü bundan önceki senelerde bu, bu bir danışmanlık saatiydi. Artık bundan sonra bir ders formatına dönüştü. Telefonlar açılma. Hmm. Ulaşamıyorsunuz. Çok yoğun belki. O yüzden de acaba şey yapıyorlar. Dediğim gibi hani biz de dile getirelim tekrar ama bu ıı, tabii soru bu çözmesi gerekenler teknik masadaki arkadaşlarımız. Hadi Şimdi yavaş yavaş dediğim gibi biz artık ıı, bu bir artık ıı, araştırma teknikleri ve akademik danışmanlık 1 ve iki halinde ıı, işleyeceğimiz dersimize dönelim. Dersimiz bir saatlik bir program aslında yani 45 dakika yaklaşık 45-50 dakika içerisinde konuyu özetlemeye çalışacağım. Sizinle beraber tartışmaya çalıştığımız bir formatta büründü. Artık ve bence çok da faydalı olacak böyle bir uygulama. Ben sadece tek bir gruba giriyorum. Diğer hocalarımız, yanlış hatırlamıyorsam 5 grupsunuz veya belki 4 veya 5. Diğer hocalarımız diğer gruplarla ilgileniyorlar. Onların derslerine giriyorlar. Böylelikle bir Size en azından araştırma teknikleri konusunda neler yapılabilir, neler yapmalı, ne gibi e, teknikler kullanıyoruz bizler yayınlarımızda, yazdığımız çalışmalarda, yaptığımız bilimsel araştırmalarda nasıl e, yaklaşımlar ortaya koymaya çalışıyoruz, e, hangi yaklaşımları izliyoruz daha doğrusu, e, bunu görmeye e, çalışacağız bu ders içerisinde. Dersimizin e, ikinci bölümünde biraz daha fazla işte elitam programı yönetmelikler, e, süreçle ilgili danışmanlık e, gibi bir takım şeyler olacak. E, alanlar, konular olacak. E, Selya Hanım soruyor. PDF'si henüz oluşturulmadı. E, dolayısıyla derse girmek gerekecek. ya Bir değişiklik olmazsa e, ders zaten e, ders Test sadece ölçme değerlendirme olarak bir tane bitirme tezi veya bir ödev şeklinde bir formatımız var. Dolayısıyla bundan aslında siz sınava tabi tutulmayacaksınız. E, dersini tekrar ediyorum. Ölçme değerlendirmesi, bitirme tezi projesi şeklinde bir adet ödevden oluşuyor. O ödevlerinizi göndereceksiniz. O ödevler üzerinden değerlendirme yapılacak. Dersin formatı bu şekilde belirlendi. E, dersimizin zaten en temel amacı e, sizin sosyal bilimler alanında meydana gelen e, metodolojik açıdan son yeniliklerle tanıştırabilmek ve sizin bir metin hazırlayabilmeniz, e, bir araştırmayı tek başınıza yürütebilmeniz için gereken altyapıyı oluşturmanızı sağlamak. Tabi bunun pek çok nedeni vardı, bunlardan bir tanesi tam programının sürekli aldığı eleştiriler idi. İşte bu eleştiriler içerisinde öğrencilerin yeterli düzeyde bilimsel çalışmaları takip edemedikleri, bazı tipik mater temel materyaller üzerinden ezberleyerek bir derslere, sınavlara girdikleri pek çok böyle eleştiri vardı. Bu eleştirileri hem ortadan kaldırabilmek hem de öğrencilerimizin tabi ki Kalitesini, eğitim hem eğitim yönetimi kalitemizi hem de öğrencilerimizin kalitesini artırmak için böyle bir ders dizayn edildi. Dolayısıyla hani bu dersin PDF'si bu noktada henüz hazırlanmadı. Önümüzdeki haftalarda belki çalışılabilecek temel bir materyal grubu oluşturulabilir. Onu da zaten oluşturduğumuz zaman sizi duyurup, size duyurup internete ee, yayınlayacağız böyle bir şeyi ee, ama şu aşamada herhangi bir pdf e, gibi bir materyal söz konusu değil. Bu bilmiyorum hani geçtiğimiz e, dönemlerde bili biliyor musunuz? Geçtiğimiz dönemde bu dersi biz danışmanlık saati olarak yapıyorduk. İşte bu dersin, bu danışmanlık saatinin biraz daha formal bir hale getirilmiş e, hali bu. Dolayısıyla tabii ki derse katılımınız talep ediliyor buradan. Dolayısıyla hani bunu şey yapmamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor. Ama dediğim gibi bir dersin sonunda bir tane ödev hazırlamanız, yazılı bir materyal sunmanız talep ediliyor. Bunun dışında tabii ki hani ders içerisinde mümkün olduğunca interaktif bir şekilde konuları işlemeye çalışacağız. Bu henüz bir açılış dersi. Bu derste sadece yapacağımız şey böyle bir giriş hangi konular incelenecek, hangi, mati, hangi tarzda bir sunum yapılacak, bunun üzerine konuşmak. Önümüzdeki dersten itibaren detaylı bir şekilde, başlangıçta bilimsel araştırma dediğimiz şeyin ne olduğunu, bilgi ve bilim kavramlarının nelere işaret ettiği, hangi alanlara işaret ettiği, bilimsel araştırma süreci dediğimiz sürecin nasıl bir şey olduğu, Odun içerisinde hangi adımların takip edilmesi gerektiği, nasıl konular seçilir, konu nasıl seçilir, araştırma taslağı nasıl hazırlanır, bunlar üzerinde konuşacağız. Bunun sonrasında tabii en önemli şeylerden bir tanesi bilim bilim yapan şeylerden bir tanesi varsayımlar üzerine kurulu olması. E, varsayım ne? bir bilimsel çalışma yaparken nasıl varsayımlar kurulmalı, varsayımın üzerinden nasıl hareket edilmeli. Gibi hangi metodlar tabi nitel nicel sizi araştırdığınız zaman okuduğunuz materyallerde de pek çok nitel ve nicel araştırmaların yapıldığını bu araştırmalar içerisinde evet bunlar kaydediliyor şu anda kaydediliyor zannediyorum ders kayıtları sisteme yerleştirilecek artık dediğim gibi bu bir format haline dönüştü artık bir ders haline dönüştü. Sizin ta takip etmeniz ve doğal olarak da dersin gerekliliklerini, gerekliliklerini aslında gerek, ah <gülüyor> gerektirdiklerini yerine getirmeniz bekleniyor. Hani bu yüzden de e, tabii ki e, diğer dersler kadar da önem e, içi önem içer içeriyor program içerisinde programın e, muhteviyatı arasında diyelim. Ben devam edeyim. Şöyle bir neler yapacağımızdan bahsedeyim. Sonra sizin sorularınız var mı? Onu alalım. İşte tabii bu esnada yapacağımız bu dönemki programda daha sıklıkla, daha üzerinde, daha fazla üzerinde duracağımız şey, akademik araştırmaların incelenmesi. Hangi akademik araştırmalar yapılıyor? Hangi tarz, özellikle tabii şunu hemen altına çizmek gerekiyor. Sosyal bilimler, Biliyorsunuz işte 19. yüzyılın sonundan itibaren aslında davranış bilimleri diye adlandırdığımız bugün e, diye tanımladığımız işte psikoloji gibi bir alanın psikoloji, sosyoloji alanlarının oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Ve pozitivizm çok yoğun bir şekilde sosyal bilimler üzerine etkili oluyor. Tabi e, ilahiyat dediğimiz zaman e, pek çok yazı yayında, pek çok yapılan araştırmada da bu pozitivist yaklaşımın bir şekilde korunduğunu veya... E, ...bunun üzerinden bir takım eleştirilerde bulunulduğunu görüyoruz. İşte bizim bu dersimizde yapacağımız şeylerden bir tanesi de... ...ilahiyat alanındaki akademik çalışmalarda nasıl metotların kullanılacağı. Amperik çalışmalar yani deneysel, göz deneyi, gözleme dayalı çalışmalar bir noktada. Ama bunun dışında olgular üzerinden hareket eden diğer çalışmalar nasıl şekilleniyor, bunları biraz tartışacağız. E, tabii e, bu dersin bir de ikinci dönem e, ki devamı var. İkinci dönem biraz daha fazla tekniklerin içerisine geleceğiz. Hani niteliktir, niceliktir. E, niteliksel, niceliksel bir takım araştırma teknikleri var. Bunlar üzerine duracağız. E, bilemiyorum hani inceliyor musunuz yüksek lisans, doktora seviyesinde yapılan çalışmalara. Ama son dönemde özellikle e, ilahiyat alanında da yapılan çalışmalarda. Yoğun bir şekilde saha araştırmalarına kayış söz konusu. İnsanlar ne haziyade nicel araştırmalara kayıyorlar. Yani rakamlaştırılan ölçüçlerin şöyle her şey ölçülebilir gibi görünüyor. Fakat ölçülerin sayısal değerlerle eşleştirildiği bir takım araştırmalara kayıyor. İşte bunlardan bazı örnekler verebiliriz. Son dönemde özellikle din eğitimi alanında çalışıyorum ben. Tabii kendimi ee, tanıtmam gerekiyordu. Belki birazdan onu da yaparız. Arada yani çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse din eğitim alanında çalışıyorum ben. Din eğitiminde yapılan çalışmalara baktığımda örneğin son dönemde özellikle din, kültür ve ahlak bilgisi derslerinin uygulaması, okullarda nasıl uygulanıyor, öğrenci yeterlikleri, öğretmen yeterlikleri gibi alanlarda çok sayıda araştırmanın yapıldığını görüyoruz. E, bunların büyük bir bölümü anketler üzerine kuruluyor ve bunlarda tabii ki nicel araştırma tekniklerinin temelleri olarak görülüyor. ilahiyat alanında da diğer alanlarda olduğu gibi. Bunlar üzerinde duracağız. İlk bölümde yani ilk 7 hafta boyunca araştırma süreci tekrar ediyorum. Araştırma nedir, bilgi nedir, bilim nedir, hangi aşamalar kat edilir bir araştırma süreci oluşturmadan, örnek araştırmalar üzerinden nasıl yöntemler kullanılmış, neler yapılmış, Nasıl varsayımlar oluşturulmuş ve hangi temel yöntemler seçilmiş? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız ilk 7 hafta boyunca. Ben soluklanırken size sorayım. Bu Bununla ilgili acaba hani şunu da yapmamız daha da iyi olurdu dediğiniz bir husus var mı? Evet, bir arkadaşımız yazıyor. Ben de onu bekliyorum bir taraftan. <gülüyor> Özür diliyorum. Ben de hala öksürük devam ediyor. Zaten bitirme tezi dediğimiz şey bu olacak. Genel itibariyle bu aslında ödeviniz bir anlamda. Bitirme tezi korkulacak bir şey yok. Yani bir olumunda bir şey yok. Ee, bilemiyorum bugüne kadar hiç ödev hazırladınız mı? Ha nota tabi tutulmayan tabi onu yapabiliriz ders içerisinde en azından hani dersin tabi ki ölçme değerlendirmesi. Bu ödeve bağlı ama hani e, şey de nedenir Si söyleyin ders içerisinde de e, bir takım yazılar yazmanız nota tabi tutulmayan hani düzeltmeler vesaire yapabilmek amacıyla bir takım not, notlar e, şeyler yazı yazmanız. E, talep edilebilir eğer sizin için uygunsa e, yani biz bunu yapmaktan zevk duyarız diyorsak daha doğru bir ifadeyle tabii ki ben de okumaktan zevk alırım böyle şeylerde düzeltmeler yapıp size geri dönüşler sağlayabilirim bu açıdan ki siz de en azından biraz e, yazma egzersizi yapıp alışırsınız akademik yazının nasıl olması gerektiğine. çok yoğun bir şekilde akademik yazında tabii özellikle lisans seviyesindeki arkadaşlarımızla eee ilgili sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Akademik üsluba geçiş, akademik üsluba geçiş tabii. E, tabii ki e, Sümeha Hanım e, bu yapılır. E, dediğim gibi güzel de olur sizin gelişiminiz açısından. İşte bizim karşılaştığımız temel sorunlardan bir tanesi dediğim gibi akademik üslup genelde. Ha bu kelime seçimi akademik üslubun bir boyutu kuşkusuz. Burada da sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama en çok sorulan sorulardan bir tanesi işte dipnot nasıl verilir? Dipnot içerisinde neler kullanılır? Nereye dipnot verilir mesela? Her şeyde, her bulduğunuz metinde mesela şöyle diyelim bir metin hazırlıyorsunuz pek çok kaynaktan faydalanıyorsunuz. Ama bu kaynaklardan faydalandığınızda nereye dipnot koymanız gerekiyor? Her aldığınız kelime için dipnot mu kullanmanız gerekiyor? Mesela bu benim öğrencilerimin en çok sorduğu sorulardan bir tanesidir. E, e tabi, yani eğer bir kitaptan bir özgün bilgiyi alıyorsanız bunun dipnotunu koymak gerekiyor. Şimdi tabi böyle bir noktada da öğrenciler korkmaya başlıyorlar. Abi her şeye dipnot mu koyacağız diye. Bilimsel çalışma e, klasifikasyondur. Yani bir sistematik gelişim talebeler. Dolayısıyla da e, böyle olunca daha önceki yazılanların bizden önce bizim edindiğimiz bilgilere tabii ki atıflarda bulunmak gerekiyor. Kimin fikrini koyuyorsak. E, eğer atıfta bulunmazsak tabii ki bu bir intihal problemidir. E, başka bir alan gerçi. intihalden de bahsedeceğiz önümüzdeki dönemde. Ama e, Bilim etiğini muhafaza edebilmek amacıyla böyle bir e, durum söz konusudur. Her kullandığınız kaynağı atıp da bulunursunuz gibi. Yani bu çok basit. Bu sizin sorduğunuz bir şey değil tabi. Ama hani ben örnek veriyorum. Bugün de bir öğrenci bana aynı soruyu sordu. Hocam hani e, biz bitirme ödevi hazırlıyoruz. E, e, arkadaşlar diyorlar ki e, e, her sadece kaynaklardan bilgileri alacağız. Arka arkaya yerleştireceğiz. İşte bu da bizim ödevimiz. Kayış böyle bir şey değil. Bitirme ödevi dediğimiz veya bitirme tezi dediğimiz şey, adı da üstünde bir tez. Sonuçta bir varsayımınızın olduğu, bu varsayımı ettirmek için diyelim, bu varsayımı kanıtlayabilmek için bir yol takip ettiğiniz ve bunun sonuçlarını ortaya koyduğunuz bir çalışmaları, mantıksal bir sürecin sonucudur bilimse, bitirme tezi. Dolayısıyla bu konuda hassasiyet göstereceğinizi biliyorum. Ancak böyle bir süreci tanımlayabilmek için de kuşkusuz bu dersi sağlıklı bir şekilde takip etmek gerekecek gibi görünüyor. Hangisini kastettiniz? Böyle olmayacağını bilmiyoruz hocam. Ha biliyorsun hocam derken. Ha ha. Tabi, tabi, tabi. İşte e, ne kadar güzel. Bazı liselerde artık ödevler yapılmıyormuş bu şekilde anlaşılan ki insanlar böyle şeyler soruyorlar. Sizin bilmeniz tabii çok güzel bir şey. O da yansıyacaktır muhakkak yazdığınız metinleri. Dediğim gibi bu dersin amacı aslında sizin metin oluşturabilmenizi sağlamak. İleride yapacağınız işte pek çoğunuz aranızdaki arkadaşlarım pek çoğu yüksek lisans doktora devam ediyorlar, edeceklerdi. O da çok güzel bir şey. E, tabii bu süreç içerisinde böylelerle problemlerle karşılaşıyorlar akademik çalışmanın sürdürülmesi, yazılması, tamamlanması sürecinde. İşte bu süreçte karşılaşacağınız problemleri minimize edebilmek için hepimiz karşılaştık ve karşılaşmaya da devam edeceğiz. Minimize edebilmek için böyle bir ders oluşturuldu. Umud ediyorum ki hani bu ders e, size bir yeni bir kapı açacak. E, yeni bir dünyayı tanıtacak. Bildiğiniz belki ama biraz daha kurallarına dikkat çeken bir alanı size tanıtmayı, e, alanı size tanıtacak. E, Tabi ilk bölümünde bunu yaparken ikinci bölümünde de akademik danışmanlık üzerine birazdır. Mesela sizin yazılarınız oluşacak o dönemde. Tabi e, verilen ödev, işte bu bitirme ödevinin hazırlanması hem de sizin bu süreç içerisinde karşılaştığınız sıkıntılar, problemler üzerine biraz konuşacağız. Nasıl bir şey yapacak, yapıyorsunuz. Hani Sönmesi nasıl geçiyor? İlk haftalarda genelde sorunlar çok ortaya çıkmıyor ama ilerleyen haftalarda işte eğitim öğretim süreciyle ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Bir takım ölçme değerlendirme süreciyle ilgili bir takım sıkıntılar çıkıyor. Bu Sıkıntıları mümkün olduğunca azda indirebilmek için sizden sizin görüşlerinizi de alıp en azından o eksende sizinle tartışmalar yapacağız. Yönetmelikleri biraz inceleyeceğiz. Elitan programı ve diğer programların yapılarını tanıtacağız. Şeyimizde, nedir? programımızın içerisinde. Ve bu yönetmelikler nelerdir? Çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Aslında öğrenci işleriyle beraber yaptığımız pek çok çalışmada onu görüyoruz. Aslında yönetmelikte her şey yazıyor. Fakat defalarca soruyoruz. Defalarca da Yanıt almaya çalışıyoruz. Tabii herkesin yorumu farklı bir metin vardır. 10 tane yorum vardır. Dolayısıyla hani siz her soruyu sorduğunuz zaman da biz bazen şöyle cevaplar veriyoruz. Ha, bence şöyle olmalı yönetmelikle ama çok da fazla ilişkisi olmayan cevaplar olabiliyor bu. O yüzden her öğrencinin tabii ki yönetmeni en az bir defa okuması gerekiyor sürdürdüğü program içerisinde ki ilfi ve öğretim hayatı içerisinde karşılaştığı problemlere ki inşallah hiç problemle karşılaşmıyorsunuzdur. Ama olabilir veya hangi ne yaparken hangi yollara devam edilmesi, hangi yollara, hangi yolları izlemeniz gerektiğini böylelikle daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Bizim ödev konularını biz mi belirleyeceğiz? Yani ben açıkçası sizin belirlemeniz taraftarıyım. Sizin Tabi belirli kriterler oluşturarak bunu belirlemek gerekiyor. Ben bugüne kadar bu, bu tarz ödevlerde hep şunu yaptım. Belirli bir tarih verdim ki önümüzdeki hafta bunu biraz tasarlamaya düşünüyorum. Ne zaman olacağını belirli bir tarihe kadar e, nasıl yüksek lisansı doktora da bir tez önerisi sunuyorsanız o şekilde... Ben size onları vereceğim. şu şu Şunları yazıp bana gönderin diye. İşte atıyorum işte 7. haftanın sonuna kadar. O zaman tabii şeyi öğrenmiş olacaksınız. Konu seçimi nasıl yapılır? Taslak nasıl hazırlanır? Onları doldurup bana göndermenizi isteyeceğim. Şu andaki düşüncem bu. Başka bir değişiklik olmazsa bu hafta içerisinde diğer hocalarla bir araya gelip konuşmayı düşünüyorum açıkçası. Onlar neler yapacak? Onlarla biraz paralel e, gidelim diye. En azından hani e, belirli bir standart oluşturalım diye. Bunun üzerinden sizin bir konu seçerek, konu belirleyerek bana göndermenizi isteyeceğim. O konunun yapılabilirliğin oradan tabii örnekleri de konuşacağız sizin de dersimizde. O konunun yapılabilirliği üzerinden, eğer evet yapılabilir diyorsak sizin o konuda ödevi yapmanızı isteyeceğim. Yani benim açıkçası düşüncem bu yönde. Bu ölçme değerlendirmeye dahil edilecek görünüyor. Dolayısıyla, tabii ders dönem sonuna kadar, final haftasına kadar bunu bitirip göndermeniz gerekiyor, teslim etmeniz gerekecek. Her öğrenci bunu yapmak zorunda olacak. Onu da unutmamak gerekiyor. Dersin çünkü ölçme değerlendirmesini bunun üzerinden yapacağız. A finali yok. Yani e, bunun ölçme değerlendirmesi zaten e, yani bir aksilik olmaz, bir değişiklik olmazsa ki önümüzdeki hafta bunu daha da netleştireceğiz. Bunun e, finali yok. Yani sınavı yok bu dersin. Bu dersin sınavı olarak kabul edilecek şey bitirme tezen. Yani tabi bu noktada final yerine geçecek. Finalde aslında o arasına ve final. Temel ölçme değerlendirme olarak değerlendirilecek. Evet. Başka bir soru var mı acaba? Tabii, tabii. Yani ölçme gerçi onu benim konuşmam gerekiyor. Çünkü final okumak başka bir şey tabii siz Hani çoktan seçmeni hazırlıyorsunuz onu okumak başka bir şey ve bunun değerlendirilmesi var önümüzdeki hafta o netleşir tam olarak hangi tarih olacağını belki daha erkenden teslim etmeniz istenebilir çünkü çok sayıdasınız hepinizin ödevlerinin okunması gerekecek dolayısıyla hani belki finalden bir iki hafta önce olabilir yani son haftamızda ve sondan bir önceki haftada teslim etmeniz istenebilir. Onun tarihini önümüzdeki hafta zaten size net olarak vereceğim ben. Önümüzdeki hafta bir başlayalım. Önce bir bilim nedir? Önce bir bilgi nedir? Diyelim. O önümüzdeki hafta zaten size yazım kılavuzunu da. Ben bir oluşturdum yazım kılavuzu. İşte Dediğim gibi bu hafta içerisinde perşembe günü zannediyorum. Bir görüşme yapmayı düşünüyorum diğer hocalarla. Ve bir yazım kılavuzu ben oluşturmuştum daha öncesinden ders için. O yazım kılavuzunu da sisteme yükleyerek onun üzerinden yapmanızı isteyeceğiz. Tabii, tabii. Yani evet, genelde öyle oluyor zaten. Derslerde de öyle oluyor. Yani biz bunu dersi nasıl geçeceğiz? Tabii sınavın sınav psikolojisiyle de alakalı bu. Aslında hatalı olarak verdiğimiz şey biraz da bu bence. Çünkü e, ölçme-değerlendirme eksenli bir eğitime şimdi tabii pek çok konuşmada görüyorsunuz eğitimle ilgili <gülüyor> bizim de üstümüzdeki insanların koy yaptığı konuşmalarla sağ olsun e, yani hani biz de aynı şeyi söylüyoruz sürekli öğrenci merkezli e, bir eğitim yapıyoruz ama e, yapmaya çalışıyoruz fakat. Zaman içerisinde görürüz ki aslında biz sınav merkezli bir eğitime çevirdik bu işi. Genelde hani sınav nasıl, ben bu dersi nasıl geçerim? Tabi bu dersin formatı biraz farklı arkadaşlar. Eminim ben hepiniz çok güzel çalışmalar ortaya koyup geçeceksiniz. Çok da büyük bir aksilik olmadan dersinizden geçeceksiniz. Bu başka bir boyut. Ama ölçme değerlendirme dediğimiz şey aslında bizim hatalarımızı anlamak açısından... Aha, hatalarımızı anlayabilmemizi ve bunları düzeltebilmemizi sağlayan bir sistem. Eğitim öğretim sürecinin belki de en önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü ne yaptık, nerede yanlış yaptığı anlamamızı sağlayan bir alan. Şimdi dolayısıyla ben de din eğitim alanında çalıştığım için eğitimci olduğum için ölçme değerlendirmeyi ben de bu şekilde görüyorum doğal olarak. Ee, i̇nşallah bu güzel bir ders olur. Önce işte hani e, temel kavramları bir e, tanımlarız. Nasıl bir yaklaşım güde, güdebileceğimizi görmem, nasıl bir yaklaşım oluşturabileceğimizi tartışırız. Ondan sonra da yavaş yavaş metinlerimizi oluştururuz ve tabii ki hani e, başarılı bir şekilde ders programını tamamlarız. Böyle diyelim. Evet ben aynısını düşünüyorum. İnşallah faydalı olur gerçekten. E, çünkü aslında şimdi e, sürekli bilmiyorum hani aranızda e, itibatınız var mı? Yok ödemler ağır olmaz niye ödemler ağır olsun ki tabii ki kaynağı kullanacağınız bilimsel çalışmalar olacak. Onun için tabii ki bir e, şey harcayacaksınız, bir mesai e, oluşturacaksınız, bir mesai harcayacaksınız ama niye ağır olsun? Ağır olmaz. Sizin sevdiğiniz konular olur. Buradaki gayemiz sizin bir konuyu oluşturabilmenizi sağlamak. Böylelikle önümüzdeki zaman dilimlerinde hani diğer programlara, başka bir şeylere, başka programlara, yüksek sansa, doktora devam etmek isterseniz veya başka alanlarda çalışırsanız en azından sistematik düşünceyi, sistematik bilginin nasıl kurgulandığını... Nasıl sonuçları ulaşabildiğini buna nasıl yaklaşılması gerektiğini görebilirsiniz tabi bu bir anlamda aslında dersin amaçlarından bir tanesi ve bence de bence en önemlilerinden bir tanesi bilimsel okur yazarlığın oluşmasını sağlamak aramızda ne de bilimsel okur bilimsel okur yazarlık dediğimiz şey şimdi çok basit bir şey söyleyeyim hani televizyonu açıyorsunuz haberleri seyrediyorsunuz, her kanalın tabii ki haber formatı farklı. Genellikle işte cinayetlerden vesaireden şiddet ekseninde bir, çok haberler var diyelim. bunlara geçelim. Ama bazı bilimsel çalışmalar ne İşte işte denir, şu şu şu insanlarla yapılan, şu şu insanlar üzerine yapılan araştırmalarda ve araştırmada şu sonuç bulundu. Ne diyelim işte, 100 kişi arasında yapılan araştırmada kitap. Okur yazarlı veya kitap Türkiye'de ne kadar kitap okur okundu soruldu bu insanlara ve bu insanlar dediler ki hangi sıklıkta ve bu insanlar da dediler ki her ay beş tane kitap okuyorum benim böyle bir çalışmam var benim doktora tezim ben öğrenciydim şu anda e, doktora tezim seneler önce hazırladım e, medya üzerine yine, sır diziler üzerine çalıştım. Ben. Ee, ve çok enteresan bir şekilde, e, tabii çok keyifli de bir çalışmaya şu anlamda yetişkinler üzerine çalışma. Genelde çalıştığım insanlar bayanlardı ve onlara tabii şöyle sorular sorduk. Ee, işte ne kadar sıklıkla televizyon seyrediyorsunuz? Televizyonda hangi programları seyrediyorsunuz? Hangi programlara ağırlık veriyorsunuz? Gibi böyle pek çok sorumuz var. Çok da uzun bir anket ve doldurulması çok da hepsine ben teşekkür ediyorum buradan. Aa, yani çok da zor. Doldurulması gerek, doldurulması çok çaba isteyen bir anketti. Sağolsunlar hepsi doldurdu. Sonuçlar ama çok enteresan çıktı. İşte yaş grubu genellikle 30, tabii 30 üstüydü Aslında 25, belki 55 falan diye söylemek gerekiyor. Bunlar arasında yüzde %70 70'le yakını belgesel seyrettiğini söyledi. Orneğin televizyonda şeyden yani hani pek çok şıkkı işaretleyebiliyorlardı. işte dizi seyrediyorlardı vesaire. 170'i belgesel seyrettiğini söyledi. bir endişe değil mi hani ben de mesela ya bu kesinlikle yanlış anlamayın. Hani ben kendimi düşünüyorum. Ben belgesel e, tamam yani hani e, pek çok politik belgeseli işte hazırlanan işte o tarih eee belgeselleri vesaire seyrediyorum. Ama hani ben e, ya bu kadar yoğunlukluk belgesel, kendi adıma söyleyeyim. Zaten hani televizyon setmeye çok fazla fark yok ama hani böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum hayatımda. Şimdi tabii bu çok enteresan bir noktaya getiriyor bizi. Bazen, evet, bazen bizim e, kafamızda olan kendimiz, işte, e, böyle çok e, arabesk bir şekilde söyleyeceğim ama hani bir zişan var bir de hani e, kafamda olan bir zişan var o işini ben bazen yansıtabiliyorum. Hani ne istiyorsam, kafamın içerisinde hangi duyguları, hangi yetenekleri sergilediğini düşün, mi düşünüyorsam ben bazen onu yansıtabiliyorum. Dolayısıyla yapılan çalışmalarda bazen bu nedenle kaymalar gösterebiliyor. O yüzden hani bu konularda mesela çok nasıl bir şey yapacağız, hani nasıl biz bunların gerçek olup olmadığını nasıl tespit edebileceğiz bu konuda veya yani, ne hani nasıl hangi araçları kullanarak bunları sorgulayabileceğiz bunları aslında biraz konuşacağız dolayısıyla a, dolayısıyla e, bu da bizim hani okur yazarlık oluşturmamıza gerçekten bilimsel denilen araştırmalar ne nasıl araştırmalar nasıl yapılıyor hangi yöntemleri kullanıyor biz bilimsel araştırma yaptığımız zaman yapmak istediğimiz zaman Neler yapabiliriz? Hangi, nereden yola çıkarak bunları yapabiliriz? Hangi varsayımları oluşturabiliriz? Veya bir varsayım. Varsayım dediğimiz şey kabul. Bir yargı içeriyor tabii içerisinde. Bu kabulü, ya burada hemen öyle bir şey yapabilirsiniz, sorgu, sorabil, sor, bir soru sorabilirsiniz. E yargı içeriyorsa bilme, bir yargı ile başlamak ne kadar doğru? Şimdi bu çok enteresan bir sorudur. Gibi. Yani bunları sormamızı sağlayacak bir yazar kalanı da oluşturmade hedefliyor bu program bu ders O yüzden ümit ediyorum ki hani hepinize sadece yazı yazım açısından değil yazılanları da anlamak açısından onları da tartışabilmek açısından ilginç bir tecrübe olacak bir başlangıç olacak diye ümit ediyorum bu ders Yok, onu <gülüyor> onu da sorduk. Onu da sorduk. Merak etmeyin. O zaman zaten çapraz sorular soruz göreceksiniz. Ee, özellikle anket tarzında veri toplama teknikleri kullanılıyorsa, e, gerçek cevabı e, çaktırmadan alabilmek amacıyla uygulanan kişilerden çapraz bir takım sorular soruluyor. işte sizin dediğiniz gibi bu örneklerden bir tanesi. Hangi? Tarz seyrediyorsunuz bir şey, onun dışında hani hangisini seyrediyorsunuz diye sorulabiliyor veya başka tabii bir takım tutum ölçekleri geliştirilebiliyor gibi. Ama bu çarpan sorularla katılımcının bir şekilde doğru cevap vermesi sağlanmaya çalışılıyor. Ama tabii ki hani yapılan tüm araştırmalar özellikle saha araştırmaları yanıltıcı olabiliyor, bunu unutmamak gerekiyor. İnsan faktörünün işin içerisine geldiği her şey aslında bu açıdan düşünüldüğünde yanıltıcı e, olma özelliğine sahip. O yüzden de çok çok da dikkat edilmesi gerekiyor. Hem araştırmayı yapan kişinin hem de yapılan araştırmaları inceleyen, eleştiren, kullanan insanların ki yani hani mesela ödev yaptığımız zaman kaynak kullanacağız ve tabii şunu sorgulamamız gerekiyor, e, gerekecek. Kullandığımız kaynak ne ne ölçüde Gerçeği ne ölçüde gerçek demek tabii biraz şey, e, sakıncalı belki ne, ne ölçüde doğruyu yansıtıyor. Belki bunu e, tartışmak gerekecek ders içerisinde. Evet evet yani olduğu gibi <gülüyor> bir tabii şunu da söylemek gerekiyor. Acaba hani olguları biz tanımlarken nasıl tanımlıyoruz? E, o yorumlama payı her şeyde var. Yani olması gerektiği bir boyutu bu işin. Evet hepimizin bir hayal, e, hayal demeyelim bir ideal dünyası var. Bunu tabii ki yansıtıyoruz. Fakat bununla beraber gerçekleri de aslında biz algılarken, burada benim e, kusura bakmayın sürekli bir e, ekran koruyu korumam devreye giriyor. Böyle bir panikliyorum ben bir, iki dakikada bir kusura bakmayın. Yani hani e, gördüğümüz bir olayı, ne ölçüde yansıtabiliyoruz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi biz tabii durduğumuz noktadan doğal olarak birey durduğu noktadan konulara yaklaşıyor. Bu, bu yaklaşımı yaparken de altyapısına tabii ki algıda seçicilik bunlardan. Bir tanesi algıda seçiciliği oluşturan da tabii ki bizim bir altyapımız. ilgilerimiz, eğitimimiz, her şey bu. Bizim seçmemizi sağlıyor. Algımızın yönlenmesini sağlıyor. Fakat bunun dışında olayları, olguları yorumlarken de birey doğal olarak sosyo-kültürel altyapısından uzaklaşamıyor. Şimdi bir kaza gördüğünüz zaman verdiğiniz sevkiyi düşünün. Ve bu kazayı anlatış şeklinizi düşünün. Nasıl yorumluyorsunuz? Haybi bir kaza diyelim. Bu çok nesnel bir olay diyelim. İşte iki araba çarpışmış. O öyle enteresan şeylerle karşılaşıyorsunuz ki bunu yorumlarken bakıyorsunuz aslında işte kasıtlı yapılmış bir orada kasıtlı yapılmış bir demonstrasyon varmış gibi bir yorumla bile karşılaşabiliyorsunuz. Yani çok uç noktaları bile gidebiliyor. Dolayısıyla bu insanların yorumlamalarındaki farklılık farklılığı bize gösteriyor hangisi? Hangi sohbet bölümü? Ben bir şey atladım mı acaba? bölüm oldu? Aa. <gülüyor> ben çok farklı bir şey algıladım. Görüyorsunuz bunu algıla, seçecek. Ben de oradan dersin sohbet bölümü mü arttıysa acaba diye düşündüm. <gülüyor> Yazan, anladım. Ha, böylelikle siz biraz daha rahat. Zence ama siz de konuşabiliyorsunuz, değil mi? Siz de şey yapabiliyorsunuz. Ee, daha önce biz demedik tabi, ama e, özellikle şeyde nedendir e, Kur'an derslerinde böyle bir uygulamanın olduğunu biliyorum. Gibi. Sizden sabahla izin istiyorsunuz muhtemelen mi? Öyle mi? Bunu benim bir öğrenmem gerekiyor tabi. Onun için bir öğrenmem, bir çözmem gerekiyor burayı, bu konsülü. Ondan sonra e, yani hani siz de konuşabiliyorsanız, bu çok daha tabii güzel. Ama o noktada e, nasıl bir şey yapacağımı ben henüz keşfedemedim burada Sözde hakkı isten bölümü var, ona ben verebiliyorum aslında. Şu bakalım, kaldırılmış el var bir tane. Aa, deneyebilirsiniz tabii ki. Aa, evet gibi. Ve bunun üzerine tıklamam gerekiyor galiba. Ben bunu tıklıyorum ama e, ben şu anda Mac'te çalışıyorum. Acaba o yüzden mi? Bunu kabul edemiyorum şu anda. Kabul edemedim. Evet. Bir, bir aksilik var, bir şey var. Ben bunu bir çözeyim. Ama dediğim gibi ben şu anda Mac'te kullanıyorum. Apple bilgisayarımda kullanıyorum. O yüzden hani belki e, çözememiş şey olabilirim. Bunu ben bir çözmeye çalışayım. Hani bu da bir alternatif olabilir diye. Mesela böyle bir şey var. Yani benim daha fazla e, şey yapmamı sağlıyor. Normal, normal, normal gibi. Duyabiliyor musunuz beni şu anda? Evet. Pekala. Ben bunu biraz çözmeye çalışayım arkadaşlar. Önümüzdeki ders için. E, ondan sonra da e, yani bu da bir alternatif olabilir e, bizim için ders açısından. Bunun için e, şey düşünüyorum ben açıkçası. Bilmiyorum hani e, evet burada bir tane değişen semboller var Hacer Hanım yanınızda. Böyle bir şey gördüm ben yanlış mı gördüm evet yavaşla falan gibi zannediyorum butonlarla uğraşıyorsunuz eğer siz de hani tezbite ederseniz bana da gösterin ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum açıkçası ders içerisinde arkadaşlar zannediyorum hani de sordunuz sorduğunuzda pdf vesaire ile ilgili bir powerpoint sunumu hazırlamaya düşünüyorum önümüzdeki hafta için zannediyorum zannediyorum hani o en azın elinizde kalırsa daha faydalı olur Onları ben önümüzdeki hafta için inşallah hazırlayım tamamlayıp tabi e, dedim miyor hani bu dersin bir paraleli dört farklı yerde daha veriliyor Andolay onlarla bir standarde oluşturmak gerekiyor e, o açıdan hani onayı tamamladıktan sonra hocalarımızın da onayı olursa veya belki onlar da bir şeyler hazırlıyorlar bu süreç içerisinde Onları sisteme yüklemeye çalışacağım şu süremiz tabi kısıtlı e, şimdi bu ders tabi bilimsel araştırma teknikleri dersleri her zaman için e, öğrenciler tarafından ya çok sıkıcı olarak adlandırılır ama daha sonraki aşamalardan yüksek lisans doktora'ya geldiklerinde veya işte bitirme tezlerini vermeye çalıştıkları zaman ''Ya hocam bu nasıl yapılıyor bu niye böyle yapılıyor bu varsayımda niye böyle oluyor gibi Aa, sorular sorarlar dolayısıyla bilimsel araştırma teknikleri yani bu araştırma teknikleri ve akademik danışmanlık diye formüle ettiğimiz ders aslında Programın bel kemiğini oluşturan derslerden bir tanesi. Dolayısıyla hani e, o ümid ediyorum sizin için çok sıkıcı olmanın eğlenceli bir şekilde geçirmenin bir yolunu buluruz. E, bilmiyorum benim çok aslında benim çok keyif aldığım bir ders. E, fakat tabii şunu da söylemek gerekiyor aslında çok da geniş bir alan. E, biz tabii e, Şimdi ben bilim tarihi mezunuyum aynı zamanda bilim tarihinin en önemli problemlerinden bir tanesi hep şuydu. Biz bilim tarihini Yunanlı döneminden başladık, başlattık hep böyle ilk Ça, Orta Ça, Felsefe, Okyanalı aynı şeyi söyleyebilirler. Hani hep böyle bir ilk Ça Felsefesi konuşulur, Orta Ça, Moderniteye bir türü gelinmez. Şimdi tarihi de biraz öyle bir şey. Ama hani bu süreç içerisinde bizi en çok zorlayan şey gerçekten bilimi tanımlayabilmekti. Konuşuyorsunuz işte Yunanlılar şunu bulmuş diyorsunuz ee, işte Osmanlı döneminde şunlar var <gülüyor> modern dönemde işte Anzhan şun oluşmuş vesaire vesaire bunları söylemek aslında kolay ancak bununla beraber hani bizim hocalarımız sordu da pek bilimi tanımlayın dediği zaman tabii hepimiz keliplenirdik ya bilim tamam hani bildiğimiz şey işte gerçekten öyle bildiğimiz şey ama e, nasıl acaba bu bilgi Bilme, bilme fiilinin sonucunda ortaya çıkan bu bilgi acaba nasıl bir araya geliyor da acaba bir hani, üst üste gelen bir şey midir bu? Bir tomar mı? Yoksa birbiriyle ilişkili mi bu bilgi? Bilimi oluşturabilmek için bilim dediğimiz şey bilgiden çok mu farklı bir şey? Sorunun cevabını vermek aslında hiç kolay değil. Aslında en temeli bunu epistemoloji, yani bilgi felsefesi bunun Temelini ortaya koymaya çalışıyor, aslında soruyor. Hani kaynakları ne, bilgi dediğimiz şey ne, bilgi alanı ne, neyle ilişkilendirilebilir? Nasıl kurgulanabilir? Şartları neler? E nasıl etkileri vardır? bunlar efsasını epistemolojinin soru, soru, soru, sorduğu sorular. E bunun üzerinden e bir de üstüne bilim diye bir şeyden bahsediyoruz. Kipimizin işte bilim midir, ilim midir, sosyal bilimler bilim sayılır mı, yoksa illa ve illa fizik mi gibi mi olacak, kimya gibi mi olacak, illa ölçülebilir mi olacak dediğimiz sürekli karşımıza gelen şey işte bilimde inanılmaz bir gelişme. Aslında baktığınız zaman bilim neyi teknoloji geliştiren şey gibi. Acaba hani bunlar birbirinden nasıl ayrılıyor? Bunlar birbirinden nasıl? Hangi kavramsal alanlar oluşturuyorlar? Hangi farklı alanlara e, atıklarda bulunuyorlar? Bunları biraz görmeye çalışacağız önümüzdeki derste. Onun için ben bir PowerPoint'umu hazırlamak istiyorum. Ben bir şeyler hazırlamıştım zaten. E, önümüzdeki hafta belki onun üzerinden biraz gideriz. E, ben e, sizden bir şey rica ediyorum. Dersine gelmeden önce e, lütfen Bilgi nedir? Bilim nasıl tanımlanıyor? Çok farklı tanımlarla karşılaşacaksınız. İşte TDK'dan, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden yola çıkabilirsiniz. İnternet üzerinde biraz araştırma yapabilirsiniz. Bilim felsefesi kitaplarına bakabilirsiniz. Bilimsel araştırma tekniklerinin, özür dilerim, kitaplarına bakabilirsiniz. Lütfen bunları bir incelemeye çalışın. Hani bilim dediğimiz şey ne? Bilgi dediğimiz şey nasıl bir şey? Aa, ve Araştırma dediğimiz şey, bir araştırma teknikleri dersi bu, araştırma dediğimiz şey ne olabilir acaba? Hangi yöntemler, bir faaliyet var araştırma dediğimiz şeyde? Bu faaliyeti belirleyen faktörler neler? Bu faaliyetin içerisinde hangi unsurlar var? Hangi amaçla, daha da önemli bir soru tabii ki, hangi amaçla araştırma yapılıyor, yapılmalı? Veya bir araştırma yapacaksak nasıl bir hedefi olabilir? Bu soruların cevaplarını az buçukta olsa bulmaya çalışırsanız internetten olabilir, kitaplardan olabilir, elinizde belki bir takım literatür vardır. <gülüyor> Buradan hareketle, özür dilerim tekrar. Bir e, altyapı oluşturabilirsiniz. Önümüzdeki ders biraz daha eğlenceli, biraz daha keyifli ve tartışma ağırlıklı bir ders olabilir. Dansımız yavaş yavaş bitiyor tabii. Sormak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. İçeride dediğim gibi hayır, böylelikle bir bilimsel okuryazarlık oluşturabiliriz aramızda. Faydalı olacak bir takım bir altyapı oluşturmanıza katkıda bulunabilir. <gülüyor> değil, mi? E, değil mi? Bütün hocalar. Gerçi artık ben tabii şöyle hemencik dersinizde bir şey. Bilmiyorum beni tanıyanlarınız var belki. Karşılaştık bazı yerlerde. Böyle ben tanımayan arkadaşlar yeni hani katılan arkadaşlar için şöyle ben kendimi birazcık tanıtayım. Aa, ben Teşekkür ederim. Ee, ben aslında İstanbul İlahiyat Fakültesi'nin ilk bayan hocasıyım. E senelerdir çalışıyorum aslında İstanbul İlahiyat'ta. Bu 13. senem neredeyse. Din eğitim alanında çalışıyorum. Yüksek sanat doktorumu Fahri Hoca ile beraber yazdım. Ee, o da İlahiyat Fakültesi'nde beraber çalıştık seneler boyunca hocayla. Ee, tabii şimdi ben ilk bayandım ve e, seneler boyunca tek bayan olarak çalışmaya devam ettim fakültede. E, bugün yani şöyle bir listeye bakıyordum, gözüm ilişti. Bugün neredeyse 10-15 tane bayan hocamız var. Farklı kademelerde yardımcı doçent arkadaşlarımız var, araştırma görevlilerimiz var. E, ve birbirinden birbirlerinden değerli hocalar bunlar. E, kendilerini yetiştiriyorlar. İnşallah yetiştirmeye de devam edecekler. Ama e, sayımız arttı. Güzel. Öğrenci sayımız da son derece arttı. Bilmiyorum hani takip ediyor musunuz? istatistikleri görüyor musunuz? Ee, i̇lahiyat fakültelerindeki öğrencilerin %70'i %80'i bayan artık. Teşekkür ederim. %70'i %80'i bayan artık. Dolayısıyla e, değişiyor. İlahiyatların çe çe çehresi değişiyor aslında. E, bu da olumlu bir şey. E, tabii hani e, derslerimizde yavaş yavaş... E, bayan hocalarımız gelecek. Belki başka, e, muhtemelen diğer derslerde de bayan hocalar görev almaya başlayacak. Ama en azından güzel bir başlangıç yapacağız diye düşünüyorum. Beraber. <gülüyor> Sağ olasınız. İnşallah önümüzdeki hafta o zaman e, bir araya geldiğimizde siz de şöyle biraz araştırma yapıp, ben de sunumları vesaire hazırlayıp güzel eğlenceli bir ders geçeceğiz. Kuran bölümünde şeyine ne denir? Kuran okuma ve tecrüt anabilim dalında şeyimiz var. Bayan araştırma görevlilerimiz var, çalışmaya başladılar. Yakın zamanda inşallah onlar da derslere girmeye başlayacaklar. Biliyorsunuz yardımcı doçent seviyesinden sonra derslere giriyor arkadaşlarımız. Biz de öyle olduk. Tabi araştırma görevlisi seviyesinde de biz derslere hani hocamızla beraber girdik ama onlar doktoralarını bitirdikten sonra inşallah derslere girmeye başlayacaklar. Bu büyük bir kazanım. Hepimiz için. Daha rahat olacak o durumda. Diye tahmin ediyorum bazı şeyler zor oluyor. Çünkü tahmin ediyorum ben de aynı problemlerle karşılaştım. İnşallah, inşallah siz de bitirdikten sonra inşallah devam edip ...güzel e, bir takım çalışmalar yapacaksanız... E, ...tabii ki ders başınızı... ...inşallah bu işte... Ara, ...akademik araştırmalar dersi de... E, ...araştırma teknikleri dersi de... ...bunun için size bir kapıyı açacak... ...teşekkür ediyorum ben hepinize... E, ...iyi bir hafta diliyorum... E, ...önümüzdeki haftada görüşmek üzere diyorum... ...Allah'a emanet olun... E, ...bir şey olduğu zaman... ...hemen hatırlatayım... ...mana e, e, yaz, yazabilirsiniz... ...dersle ilgili olsun... Onun dışında herhangi bir şey olduğu zaman da yazabilirsiniz. Ben e-mail adresimi şöyle vereyim. zisanfurat.yaha.com Sadece rica ediyorum sizden konu bölümünü. İli tam yazın ki ben onu şey yapabileyim. Bazen gözümden kaçıyor çünkü e -mailler. Ee, bir şey olduğu zaman bana e, en rahat e-mailler üzerinden ulaşabilirsiniz ve ben de e, günlük olarak cevap vermeye çalışıyorum. İnşallah bir sorunla karşılaşmazsınız ama yine de karşılaşırsanız da e, yazmaya, yazmaktan çekilmeyin. Sorunları en başlangıçtan e, çözmek her zaman daha kolaydır. İlerleyen aşamalarda e, çözmek çok daha zahmet istiyor. Böyle. Görüşmek ümidiyle umut ediyorum ki iyi bir hafta olur sizin için. Allah'a emanet.